Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kıymetli dinleyiciler. Hoş geldiniz. <gülüyor> Nasılsın benim kadim dostum Kara Gözüm? Ay çok şükür iyiyim de birader. Programı edeceğim diye trafikte acele ettim. Radara yakalandım. O da canımızsın. Radara yakalandın. Cezayı yedin yani. Ha, yedik vallahi. Oh, afiyet olsun. O kadar sürat yaparsan bu da sana müstahak birader. Ama acımadım. Bu cezalar biraz ağır birader. ...ağır olacak ki canın acıyacak. Canın acımazsa ceza olmaz ki. Hem şu cezalar sayesinde senin gibi trafik canavarları... ...biraz sakinleşiyor da... Allah daha büyük felaketler engelleniyor. Yani şimdi ben radara yakalandım diye trafik canavarı mı oldun? Ta kendisi oldun. Bir de trafik magandaları var tabi. O nasıl oluyor birader? Mesela... ...arabasının teybinin sesini sonuna kadar açanlar trafik magandasıdır. Aa, tamam tamam. Hacivat onları biliyorum. Sanki arabanın içerisinde kına gecesi oluyor. Sıstak tak gidiyorlar yolda. Bir de bu trafik magandaları kül tablasının pisleri filan yol kenarlarına Aa. dökerler. Ya iğrenç, iğrenç. Araba kullanırken burnunu da karıştırıyordur bu magandalar. Abartma Karagöz abartma. Bunun ne alakası var? Ya aklıma geldi söyledim. <gülüyor> İyi de Hacıbat'ım kırmızı ışıkta geçene sürat yapana ceza var da... ...böyle trafikte magandalık yapana ceza yok mu? Olacak tabii onlar da olacak. O da zamanla. Neyse Karagöz'üm bak sana ne söyleyeceğim. Biliyor musun ben ne yaptım? Nereden bileyim? Yine ne halt işledin hacı var. Efendim ben kursa yazıldım. Ne kursu? Bir tahmin et bakalım. Aa karate kursuna mı yazıldın? Hayır efendim, o değil. Başka bir kursa. Dikiş nakış kursuna mı yazıldın yoksa? <gülüyor> ben hep derim, Hacıvat'ın ince işçiliği, oyası, Danteli çok iyidir diye. Dikiş nakış kursu değil efendim. Ha o zaman ha, sürücü kursuna yazıldın. Gerçi ehliyetim var ama ikincisi göz çıkarmaz. Değil, kara gözüm değil. Ha dur dur dur, buldum buldum. <gülüyor> Sen aerobik kursuna yazıldın, tabi tabi. Hayır efendim, hayır. İngilizce öğrenmek için kursa yazıldım. Sen İngilizce öğrenmek için kursa yazıldın. Evet efendim. Vay anam vay! Bu ne biçim tramvay? Bizim acivata bir haller olmuş. Ha. Niye şaşırıyorsun? Anlamadım Karagözüm. Şaşırdım işte. Bu yaştan sonra İngilizceyi öğrenip ne yapacaksın? Kırkından sonra azanı tereşir patlar. Ne alakası var efendim bunun yaşla? İngilizce konuşmak bir ihtiyaç. ...şu vakte kadar bunu ihmal ettim, bundan sonra öğreneceğim Karagözüm. Ee öğrendin, sonra ne yapacaksın? Manav Salim'den portakalları İngilizce mi isteyeceksin? Hem bizim Manav Salim İngilizce bilmez ki. Bir tek Washington portakal dersen onu anlar. Yok efendim, Manav'la bakkalla İngilizce konuşmak için gitmeyeceğim kursa. Bak, İstanbul'da gezerken hep ülkemize ziyaret eden turistlerle karşılaşıyoruz. Onlarla sohbet ederim. Ha. Anladım anladım hacıvan sen turist rehberi olacaksın tamam sonra da paralar paralarcıkka cebe seni gidi seni ama kusura bakma Hacı var senden bu saatten sonra değil turist rehberi telefon rehberi bile olmaz sen geç dalgana bakayım ben turist rehberi olmak için öğrenmeyeceğim İngilizceyi Onlarla sohbet edeceğim. Güzel İstanbul'umuzun tarihinden, ülkemizin gelenek göreneklerinden bahsedip ülkemizin tanıtımını yapacağım. Hem de ücretsiz efendim. E, kültür mantarı hacivat kampanya yapıyor. Tanıtımlar ücretsiz, gezilen yerler ücrete tabi. Hem de dolar üzerinden. Cık, sen iyice maddiyatçı olmuşsun efendim. İnsan insanın aynasıdır hacivat. Bana bakıp kendini görüyorsun. Karakızım. İnsanın kendini geliştirmesi için yaşın önemi yok. Son nefese dek yeni bilgiler edinmek en güzeli. Son nefese dek. Yani ben de e, İngilizce öğrenebilir miyim bu yaştan sonra? Tabii efendim. Ee, bak bak, e, o zaman ben de e, senle geleyim kursa. Kursağım kalmasın. Tamam tamam. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük hak ah dostum burada bitti. Her ne kadar sürçili sahne dedikse affola!